Bu sizin tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar etmeniz ona ortak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük Allah'a aittir.